Kürtçe Peri Masalları Cesur Terzi Evvel zaman içinde küçük bir kasabada Riyol adında bir terzi yaşıyordu. Riyol günlerini kasabadakilere güzel elbiseler ve giysiler dikerek geçiriyordu. Bir gün Riyol odasında oturmuş dikiş dikerken etrafına sinekler üşüştü. Önce onları kovmaya çalıştı. Ah! Bu sinekler çok sinir bozucu. Gidin! Kışt! Hah! Gittiler. Benimle aşık atabileceklerini mi sanıyorlar? Ah! Daha çok sinek mi? Bu kadar çok olduklarına göre beni reçel sanıyorlar. Gidin buradan hepiniz! Ah! Oh, yedi sinek! Yedi sineği tek başıma kovdum. Sinekler benden çok korkuyor. Gerçekten çok cesur. Dünyadaki herkesin bunu bilmesi gerek. Evinde ne bulursa yanına almaya karar verdi. Ancak bir peynir parçası bulabildi. Peyniri çantasına attı ve dünyaya cesurluğunu anlatmak için yola çıktı. Seyahat ederken çalılıklara takılmış bir kuşla karşılaştı. Bence bu kuş işime yarayabilir. Yanıma alacağım Küçük kuşu çantasına koydu ve yoluna devam etti. Sonunda bir tepeye geldi. Riyol çok yürümüş, yorulmuştu. Dinlenmeye karar verdi. Ah, yürümek beni çok yordu. Bu kayaya yaslanıp biraz dinlenebilirim. Ah, gerçekten de çok... Riyol afallamıştı. Hareket eden şey kaya parçası değildi. Kafasını kaldırınca riol bir devin ayağına yaslandığını anladı. Dev karşısında dikilmiş... Yanında küçücük kalan Riole tepeden bakıyordu. Aman tanrım! Bir dev! Kaya onun ayak parmağıymış. O yüzden kötü kokuyordu demek. Ayak parmağıma kötü kokuyor deme küçük insan. Kim olduğumu bilmiyor musun? Bu gezegende var olmuş en güçlü devim ben. Birçok savaşta dövüştüm. Birçok muharebe kazandım. Adımı sen hiç duymadın mı? Hayır. Sen benim adımı duydun mu? Yedisini tek başına kovalayan kişiyim ben. Yedisini mi? Evet, yedisini. Tek başıma. Hmm. Ama yedi neyi kovaladı acaba? Yedi insan mıydı? Yedi dev miydi yoksa? Ya yedi sinekse? Hayır, kimse sinekleri kovaladın diye övünmez. Tamam o zaman. Gücünü sunayalım hadi. Bunu... Yapabilir misin? Dev büyük bir kayayı kaldırdı ve elleriyle kayayı sıktı. Kaya parçalandı ve toza dönüştü. Öyle mi? Ben kayayı suya dönüştürebilirim. Riyol çantasından peynirini çıkardı ve iyice sıktı. Dev peynirden çıkan sıvının akışını izledi. Sıktığı şeyin peynir olduğunun farkında değildi ve Riyol'ün ona söylediğine inandı. Pekala. Bakalım ne kadar iyi bir fırlatıcısın. Büyük bir taşı yerden aldı ve havaya fırlattı. Büyük bir sesle epeyce uzakta yere düştü. Heh, hadi bakalım, bunu da yen de görelim. Benden istediğin en kolay şey bu. Yeniden elini çantasına attı ve kuşu çıkardı. Avcunun içinde güzel bir şekilde sakladı ve fırlattı. Dev fırlattığı şeyin bir kaya parçası değil, bir kuş olduğunu görememişti. Kuş özgür kaldığı için çok mutluydu ve gökyüzüne uçtu. Nasıl yaptın bunu? Benim kayam yere düştü. Seninki neden yere düşmedi? Çünkü ben daha iyi fırlattım. Demek ki benden zayıfsın. Ve kokarcanın tekisin. Kokarca değilim ben. Peki. Bu ağacı mağarama taşımam gerekiyor. Taşımama yardım etmelisin. Acaba taşıyabilecek? Elbette taşırım. Sen gövdesini taşı, ben de dallarını taşıyayım. Ama gövdesi daha ağır görünüyor. Neden ben taşıyorum? Sevgili dev, ağacın gövdesi ön tarafta olduğu için sen taşımalısın. Mağaranın yolunu bilmediğim için ben de arka kısmını taşıyacağım. Dev Rollin önerisini kabul etti. Dev güçlü, kuvvetliydi. Sesi gök gürültüsü gibiydi. Ama pek zeki sayılmazdı. Ağır ağaç gövdesini taşıdığı için arkasına bakamıyordu. Arkasına baksa, Riyol'ün ağacın dalında oturmuş keyif çattığını görürdü. Nasıl ıslık çalıyor olabilir? Dallar ona ağır gelmiyor mu? Çok güçlü olmadı. Benden daha güçlü birine katlanamam. Ondan kurtulmam lazım. Nihayet mağaraya ulaştılar. Riyol dallardan atladı ve dev arkasını döndü. Nefesin kesilmedi mi? Yürüyüş ve ağaç taşımak seni yormadı mı? Tam yedi tanesini elimin tersiyle kovaladım. Dik tepelerden büyük bir ağacı taşımak benim için iş bile değil. Bu gerçekten çok kolaydı. İyi bir egzersiz oldu. Hmm. Pekala. Neden geceyi burada geçirmiyorsun? Yoksa kalacak bir yerim var mı? Hayır, yok. Memnuniyetle geceyi burada geçiririm. Riyol ve Dev akşam birlikte yemek yedi ve sonunda uyumaya çekildiler. Ama riolün yatağı o kadar büyüktü ki odanın köşesine gitti ve orada uyudu. Gece yarısı Dev odasına geldi ve yatağın başında dikildi. Elinde demir bir sopa vardı. Sopa ile büyük yatağı ikiye parçaladı. Tamam. Ondan kurtulduğuma göre bu gece rahat uyuyabilirim. Sabah dev neşe içinde kahvaltısını yapıyordu. Tam o sırada riolün odasının kapısı açıldı. Deryol içeri girdi. Günaydın pis kokan dev. Burada çok iyi uyudum. Ama maalesef yatağın kırılmış. Dün gece çok zorlamış olabilirim. Sen nasıl hayattasın? Bu kadarı benim için fazla. Korkusuna yenilen dev mağaradan koşarak çıktı ve bir daha görülmedi. Riol yolculuğuna devam etti. Bir krallığa ulaştı. Bahçeye girdi ve yumuşak çimlerin üstünde uyuyakaldı. Muhafızlardan biri orada uyuduğunu gördü ve onu uyandırdı. Sen kimsin ve ne cüretle kralın sarayına giriyorsun? O zaman büyük kralınıza söyleyin. Yedisini tek başına kovalayan ben büyük Riol onu görmeye geldim. Bunu duyan muhafız çok şaşırdı. Riyol'u krala götürdü. Vay canına, kralın sarayı. O sinekler bana büyük şans getirdi. Merhaba majesteleri, ben Riyol. Yedisini tek başına kovalayan büyük adam benim. Bunu duyduğuma gerçekten de şaşırdım. İki dev adeta krallığında terör estiriyor. Halkımı korkutuyorlar, hayvanlarımızı çalıyorlar. Ormanda yaşadıkları yere gidip onları derhal alt etmelisin. O sinekler bana şans getirmemiş. Eğer bunu benim için yaparsan, kızımla evleneceksin ve krallığın yarısı senin olacak. Kesinlikle şans getirdiler. Nasıl isterseniz majesteleri, şimdi ormana gideceğim ve size iyi haberlerle geri döneceğim. Güzel, bu işi halletmek için yanında istediğin kadar asker götürebilirsin. Sayın kralım, benim askere ihtiyacım yok. Yalnız gideceğim ve o iki devi kolayca yeneceğim. Ormanın içine doğru yola koyuldu. Oraya ulaştığında iki devi derin uykuda buldu. Uyuyan devlerin hemen üstündeki bir elma ağacına tırmandı ve iki elma kopardı. Şimdi biraz eğlenelim. Devlerden birine elmayı fırlattı. Devin kafasına geldi ve dev uyandı. E, demin bana vurdun mu sen? Ne? Ne? Neden bahsediyorsun? Uyuduğumu göremiyor musun? Sana neden vurayım? Uyumaya devam et. Belki Rüya görüyordun. Uyumaya devam etti. Rüyal bu sefer ikinci deve bir elma fırlattı. Acı ve öfke içinde uyandı. Oo, sen bana vurdun mu? Hayır. Hayır. Vurmadım. Uyudumu görmüyor musun? Bana vurduğunu eminim. Beni bir kez uyandırdın. Şimdi yine beni kandırıyorsun. O sırada Riol diğer tarafa bir elma fırlattı. Elmanın ağaca çarpınca çıkardığı ses iki devin dikkatini çekti. Bence buralarda bizimle uğraşan biri var. O halde çok zeki sayılmaz. Hadi gidip onu haklayalım. İkisi başka bir ağacın altına gidince yukarıdan büyük bir kafes düştü ve onları hapsetti. İki dev kafesten kurtulmak için ellerinden geleni yaptı. Biraz sonra yoruldular ve kendilerinden geçtiler. Riyol gülümsedi. Sizi yakaladım. Majesteleri, devleri kafesledim. Prenses ve krallığın yarısı şimdi benim mi? Bu kadar çabuk mu? Hayır, daha değil. Senin için bir görevim daha var. Krallığın diğer ucunda tek boynuzlu bir at yaşıyor. Onu bana getir. Ancak o zaman kızımla evleneceksin ve krallığın yarısı senin olacak. Benden istediğinizi memnuniyetle yapacağım. Tek boynuzlu atı yakalamak için ormana gitti. Onu görünce çok güzel bir yaratık olduğunu anladı. Riyol'u görünce öfkeli konuşmaya başladı. Sen kimsin? Neden benim ormanıma girdin? Açıkla. Beni buraya kral yolladı. Seni ona götürmemi istiyor. Kral mı? Heh, kralın beni elde etmesi için bir şansı vardı. Bir dileğimi yerine getirmesini istedim. Ama yerine getirmedi. Peki bu dileğin neydi? İzin ver ben yerine getireyim. Ben bir gök gökkuşağı görmek istiyorum. Hayatımda hiç görmedim ama arkadaşlarımın hepsi görmüş. Bunu yapabilirsen seninle krallığına döneceğim. Riyol başını kaldırdı. Hava bulutluydu. Yağmur yağacaktı. Bir an düşündü ve aklına bir fikir geldi. Hepsi bu mu? Bu çok kolay bir görev. Birkaç dakika içinde sana gök kuşağını gösterebilirim. Tam o sırada şiddetli bir yağmur başladı. Riyol ve tek boynuzlu at korunmak için ağaçların altına koştu. Bana yalan söyledin. Parlak bir gökkuşağı istiyordum. Sense bana yağmur mu veriyorsun? Ben bir sihirbazım. Yağmurdan sihir çıkartıyorum. Tüm gücünü çektikten sonra sana gökkuşağını göstereceğim. Yağmur az sonra durdu ve bulutlar dağılırken bir gökkuşağı belirdi. İşte şuraya bak yüzüne bak. Oh, ne güzel. Renkleri yüreğimi mutlulukla dolduruyor. Oh, teşekkürler sihirbaz. Söz verdiğim gibi seninle krallığa döneceğim. Böylece Riol ve tek boynuzlu at birlikte krallığa döndü. Yüce kralım size tek boynuzlu atı getirdim. Şimdi sözünüzde durmalısınız. Çok güzel. Yarın krallığımın yarısını alabilir ve kızımla evlenebilirsin. Ertesi gün büyük bir düğün yapıldı ve krallıktaki herkes eğlendi. O gece uyurlarken Prenses riolün uykusunda konuştuğunu duydu. Al oğlum, şu paltoyu kes ve düzgünce dik. Palto mu, dikiş mi? Kocam ne özel ne de asil biri. Sıradan bir terzi sadece. <Gülüyor> Prenses öfke içinde babasına gitti ve ona duyduklarını anlattı. Ama ona gitmesini söyleyemem. Bu doğru olmaz. Sakın endişe etme güzel kızım. Bu gece muhafızlarım onu buradan alıp götürecek. Kral konuşurken Riol'u çok seven saray görevlilerinden biri kralın bu sözlerini duydu. Riyol'u bulmaya gitti ve kralın söylediklerini ona anlattı. Riyol! Bu gece büyük bir tehlike içindesin. Kral senden kurtulmaya çalışıyor. Kesinlikle çok dikkatli olmalısın. Ah, öyle mi? Bu kral nankör biri demek. Size teşekkür ederim beyefendi. Ne yapabileceğime bakacağım. O gece Riol'ün odasının önüne onu götürecek olan muhafızlar geldi. Riol'ün uyuduğundan emin olmak için orada dikildiler. Riol uyanık ve dikkatliydi gelirken muhafızların çıkardığı sesleri duymuştu. Yüksek sesle konuştu. Ben büyük ve güçlü Riyol'üm. Yedisini tek başına kovalayan, en sert kayadan su çıkaran, en tehlikeli iki devi kafesleyen kişiyim. Uykusunda mı konuşuyor? Yüksek sesle horlayanları duydum. Ama yüksek sesle konuşanlar olduğunu bilmiyordum. Kapımın önünde bana saldırmak için bekleyen insanlardan neden korkayım? Ne kadar güçlü olduğuma başka kanıt mı arıyorlar? O, o burada olduğumuzu biliyor mu? Kaç! Onun gazabına uğramak istemiyorum. Hadi kaç! Ve muhafızlar yerlerine çekildi. Reol artık dışarıda kimsenin olmadığını anlayınca derin bir uykuya daldı. O günden sonra kimse Riyol'ün ne kadar güçlü olduğunu sorgulamadı. Krallığın yarısını gururla yönetti ve eşiyle mutlu oldu. Riyol güçlü değildi. Onu başarılı kılan gücü değildi. Krallığın yarısını yönetecek konuma getiren zekası ve onu kullanma biçimiydi. Iııı! Ee, reçelde sinek var. Ne kadar iğrenç. İzin ver ben kovayım tatlım. Sinekler bana büyük şans getirir. Onu başarılı kılan bir de şansının yağver gitmesiydi belki.